İyi akşamlar. Müzik 2'ye ayrılır. Ben Güray Özkay. Ben Gerçek Tancı Bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da sizlere olağanüstü müzik çalmak üzere karşınızdayız. Bugün Müzik 2'ye ayrılırın 76 sıra numaralı bölümünü dinliyorsunuz. Ve konumuz e, pek sevgili yayın yönetmenimiz Mahir Ilkaz tarafından tarih olarak belirlenmiş. Ee, aslında biraz sıkıntılı bir durum. Çünkü ben tarih konusunda oldukça rahatsız bir kişiliğim. Neden? Ee, yani kendi doğum günümü bile hatırlamam. Yeri gelir. Rahatsızdan kastın? Ta yani Mesela bugünün tarihine bilmiyorum. Hmm. Böyle bir sıkıntım var benim hayatta. Peki. Gerçi hmm. bu benim için bir sıkıntı değil de çevremdekiler için sıkıntı olabiliyor. Bilim dalı olan tarihle bir derdim var mı? Var. Nedir? Ee, tarih tek erörden ibaret değildir. Değildir tabii. İşte orada sıkıntım var. Anlıyorum. Onu da tartışırız o zaman. Tartışalım. Peki size önümüzdeki 55 dakika boyunca tarihle ilgili şarkılar çalacağız. Tarih hakkında atıp tutacağız. Hadi oradan demek için bize müzik2ayrılır.gmail.com'dan ulaşabileceğinizi hatırlatalım. E, madem internetle ilgili bir şeyler hatırlatıyoruz. müzik2ayrılır.tumblr.com diye bir de blogumuz olduğunu Geçtiğimiz 75 programı oradan dinleyebileceğinizi de belirtelim. Bugünkü programı benim en sevdiğim gruplardan biri olan İngiliz e, Asit Caz devi Brand New Heavis ile açacağız. Çok güzel seçmişsiniz. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok iyi yaptığım şeylerden bir tanesidir şarkı seçmek. Bugün programa bir ilginçlik katmak için e, programın tamamını ciddi sunmaya karar verdim. Dene bakalım bunu daha önce de denemişliğin var Ama başaramamıştım ama e, bugün başarmayı niyet ediyorum Bakalım göreceğiz Şimdi efendim Brand New e, 1994'te çıkarttığı Brother Sister diye bir albüm var ki bu albümden daha önce parçalar çaldık programımız içerisinde e, Analı kızlı demek değil mi bu? Brother Sister mı? Evet e, Değil yani yani, en kibarca nasıl reddedebilirim diyecekler değil Ben İngiliz dili edebiyatı okudum tam 8 yıl İşte 8 çok gelmiş olabilir Evet fazla okumuş olabilirsin Fazla okumuş ee, Andy Davenport isimli olağanüstü solistlerinin yer aldığı albümlerden bir tanesi bu Bunu özellikle belirtiyorum çünkü yer almadığı albümler de var Evet bir tane bir kadın oluyor o zaman değil mi? Kadın söylerse caz oluyor o zaman Evet Andy Ciddi. Davenport söyleyince asit caz oluyor Anlıyorum. Neden? Tam olarak Sert olarak anlıyorum, bir kadın Denemezdi. biraz. Efendim? Sert bir kadın biraz ondan herhalde. Anladım. Peki. Ee, ne zamandı? Bu? Sanırım geçen yaz değil, önceki yaz. İstanbul Jazz Festivali kapsamında. Brand New Heavis İstanbul'a gelmişti. Ee, buradan sorumlusu kimse sevgilerimi göndermek istiyorum. Ee, İstinye Park Alışveriş Merkezi'nin tepesindeki Markalar Sokağı'nda. Konser verdiler. Konser verdiler. Hayatımda gördüğüm en e, saçma... Oraya aslında bo boşluk bırakalım ya da bip sesi koyalım. Herhalde en ben o esle koymuş oldu herhalde. Bu kadar kötü seçilmiş bir konser mekanı görmedim. Böyle e, kafelerin önünde bir takım koltuklarda insanlar oturuyor. Onlar zaten Ayol İstanbul, şey, İstiyye Park'ta madem konser seyrediyoruz bari. Ee, ...rahat oturalım diye kafelerde oturmayı seçmişler. Saçma sapan bir yere bir sahne konmuş. Sahnenin önünde çiçek tarhları var. Ee, biz de yerde oturuyoruz. Çünkü oturacak başka yer yok. Ee, grup bir türlü seyirciyle bir iletişim kuramıyor. Çünkü önlerinde çiçeklikler var. Seyirci çok uzakta öyle oturuyor. Ee, bir kısmı zaten ne olduğunu bile bilmiyor sahnedekilerin. Ee, derken harika bir şey oldu. Zil zurna sarhoş bir adam... Üçüncü şarkıda, dördüncü şarkıdaydı sanırım. Yani kendinden geçmiş bir şekilde dans etmeye başladı o oturan insanların arasında. ayağa fırladı. Ee, Baktık ki oturan insanların arasında rahat dans edemiyor. Fırladı çiçeklerin arasına girdi. Ondan sonra olay koptu. Çiçekleri yiyenler, gruplamanı dövenler, basçı sahneden atladı ve o da çiçeklerin üzerinde dans ederek çalmaya başladı. Vutstak biz... gibi bir şey olmuş yani. Evet, biz de madem Çiçeklerin anasını belliyoruz. Neden hep beraber bellemeyelim? Diyerek fırladık. Ee, o o sarhoş adam konseri kurtardı. Bel diye bir e, bahçe aleti var. Ee, toprağa bellersin yani. Evet toprak bellenir. Ama topraktan doğum olmaz. O, olur aslında. Doğumdan ne anladığına bakar. Doğru hepimiz topraktan geldik toprağa gideceğiz. Üryan geldim üryan giderim. o Baya dini baktınız olaya. Neyse bu Brother Sister albümünde e, fake ...diye bir şarkı var. Ee... Aslında bu, bu şarkı o şarkı değil. <gülüyor> Güzel bir kelime oyunu yaptınız. Ee, bunu da... ...etrafımızdaki bütün... ...yapmacık insanlara armağan edelim. Çünkü şarkının nakaratında da... ...niye bu kadar yapmacıksın... ...diye alenen soruyor. Biz de soralım. Niye bu kadar yapmacıksınız diye o insanlara. Soralım. Ben mesela soruyorum. Peki. Ee, şarkının sonunda çok da eğlenceli bir şey var. Onu şarkıdan sonra söyleyeceğim. Ee, o yüzden son saniyesine kadar çalmamız lazım mutlaka. Peki. Brand New Heavy's Fake. <gülüyor> Such a hell Evet, Brand New Heavies'in Fake isimli şarkısını dinledik. Ee, bu albümün bayıldığım yanlarından bir tanesi. Albümdeki hemen hemen her şarkının sonunda böyle bir e, 10-15 saniyelik şarkıyla hiç alakası olmayan, e, tam şarkı bitmeden başlayan üstelik, e, anlamsız caz e, doğaçlamaları var. Bunu diğerlerinden ayıran da e, Andy Davidport'un, ya o doğaçlamalarda çok eğlenerek stüdyodan çok memnun kalıp ya da e, gruba bunları bir an önce kesmesini <gülüyor> istediğini e, söylemek için. Thousand e, Dollar A Day Studio. Diye, bu, stü <gülüyor> bu stüdyonun günlüğü bin dolar diye bir çığlığı var. E, her dinlediğimde çok eğleniyorum. Evet. Tarih demişken. Tarih demişken. de bir tarih. E, tarih konusunda en çok söylenen şey şudur. Tarih tekerrürden ibarettir. Evet. E, kesinlikle katılmıyorum. Zaten tam olarak onu kastettiğini zannetmiyorum o sözün. Neyi yani. kastediyor olabilir? Olanlardan ders çıkart demek istiyor. Yoksa her şey bir daha bir daha olur demek istemiyor. Zaten ya Yani eğer... bu kalem düştü şimdi bir daha düşecek değil. Kalemini düşürdüysen dikkat et. Oradan bir şeyler öğret. ...düşmemesi için bir şeyler yaptım. Yorum yaptınız. E zaten mod yorum yapmak... ...gerekir hayatta. Bir de ben tarihin bir e, bilim olduğuna inanmıyorum. Hmm, güzel. Tarihçiler şu an açık radyoya doğru yürüyorlar. Neden? E, çünkü bilim... E, ...deneylerle ispatlanabilen... ...bir şeydir. Tarihte belgelerle ispatlanır zaten. Deney yapma imkanımız yok tarihte. E belge var zaten okuyorsun daha ne deney yapacağım O belge de zamanında birileri tarafından yazılmış... ...doğruluğunun e, net kanıtlanmamış. İşte iyi bir tarihçi onu araştırır zaten. Nereder araştırabiliyor? Mesela geri dönüp... E, çap Çapraz. Hakikaten o gün orada öyle şeyler mi oldu yoksa... ...orada e, tesadüfen bulunan bir adam... efendim e, arka cebinden mi uydurdu... E zaten tarihçilerin genel yaklaşımı şudur. Eğer bir olay hakkında tek bir belge varsa, yani şuradaki belgeye göre böyle böyle bir şey olduğu söylenir der. Ama iyi bir tarihçi farklı farklı kaynaklardan olayları bir şekilde çapraz referanslarla birleştirip öyle olduğuna emin olur. Ki bu da tarihi bilim yapar. Ee, ben yine de geçmişte olan olayların net olarak bilinebileceğine inanmıyorum. Ee, bunu da bugün ayın kaçı bilmeyen bir adam olarak söylüyorsun. Da o yüzden zaten tarih e, bilimine inanmadığım için tarihle ilgili her şeyi e, bilinçaltım reddediyor. E, doğum günlerini işte günün tarihini vesaireyi hatırlamıyorum. Anlıyorum. Doğum günümde bana çiğ yumurta Alman'da bundan olabilir. E, pişmiş mi olsun isterdiniz? Doğum günümde bana çiğ yumurta hediye ettim. Sonra onu bir de kırdık yanlış. Orada bir e, yanlışlık oldu. Ben e, peynir tabağında gelen haşlanmış yumurtalardan biri olarak algıladım onu. Çünkü benim sana getirdiğim... Aa doğru bir de sen kırdın o yumurtayı. Hayır. Benim sana getirmiş olduğum bu nadide hediyeyi... ...çıkarıp masanın üzerine öyle çıplak şekilde koyacağını tahmin etmemiştim açıkçası. O gün çok kırıldım. Çünkü insan kendisine bir de pişmemiş. Yani pişirilmeye hazır bir yumurta getirildiği zaman... Onu saklar, efendim böyle kağıtlara sarar değil mi? Cebime koyayım, cebimde kırılsın. Yemezler, i̇şte, en güvenli yer masaydı. Ki o, o akşam e, size getirdiğim hediyeler e, bir yumurtayla sınırlı değildi. Evet, o da doğru. Yoğurt da almıştık. Yoğurt da almışsınız. Çılbır yapabilirdim. E, tabii, tabii, tabii. Aklımda o vardı. Böylece yemek köşemizin de sonuna geldik. E, çılbırmış ol, olmalısın. 2005 dedim biraz önce. Niye dedim? 2005 yılında çünkü Amerikalı Heavy Metal grubu Wayne Lost and Found isimli nefs albümünü Yanlış hatırlamıyorsam İkinci. Evet albümleri olması lazım <gülüyor> Notlarımın da bir yerinde yazıyor ama Göremiyorum şu an İkinci albüm diyelim kırmayalım beni O albümden Mutlu Musun İsimli şarkıyı çalacağız Aslında evet. birebir çeviriz ne Mutlu Ama sonunda bir soru işareti var Tıpkı Tabii Kıbrıslı bu... <gülüyor> Dostlarımız gibi. Sonra evet. soru işareti koyup öyle vurguladığından soru oluyor. Mutlu. Evet yani bu şey de olabilir. Are you happy? Veya Happy yani Mutluluk nedir? Ha, onu da sorguluyor. Mutluluk ama. mu? Mutlu mu dedin? Evet. evet e, Yoğurt mu dedin? <gülüyor> dedi bir şey Cüneyt Arkın'ın ünlü ettiklerinden evet. biridir. Evet. Madven dediğimiz grup 1996 yılında Chad Gray, Greg Tribbett, Ryan Maritain ve Matthew McDonald tarafından kurulmuş Kısa sürede Illinois Underground dünyasında bayağı meşhur olmuş Sonra Metallica'nın headliner olduğu bir turnede falan da yer alınca bayağı ünlü olmuşlar Başka da söylemek istediğim şey yok Madveyn'le ilgili. Zaten şarkıyı sen getirdin. Evet benim e, söylemek istediğim birkaç şey var. Söyle. Taş, makas, testere. O zaman Madveyn'den dinliyoruz. Happy. Madwey'nden Happy dinledik. Ee, gerçekten neşeli, mutlu bir şarkıydı. Şimdi. E... Şimdi derken şimdi de bir tarih değil mi? Öyle. Ve de tekerrürden ibaret. Niye? Bak şimdi de şimdicik. Bence tarih tefekkürden ibarettir. Bunu çok uzun zaman önce Facebook'a yazdığımı hatırlıyorum. Ben hatırlamıyorum. Gördüğün gibi o da tekerrürden ibaret. Ya ee, bence e, bu içinde bulunduğumuz e, iletişim çağında tek erürle yeten yetinmemeliyiz. Çift erür efendim, üç erür monogram 3 erür, piktogram doğruyu götürecek. E, iç çamaşırı gibi şeylere yönelmeliyiz diye düşünüyorum. Peki sen onları düşüne dur. Ben bir sonraki şarkıya geçiyorum. Ee, eğer geçeceksek beraber geçelim. O zaman gel. Şimdi. Marty Friedman isimli gitaristten bir şarkı getirdim. Enstrümantal ee, mı? Enstrümantal. Ee, enstrümantal aslında e, aklında bir enstrümanı çalmaktan başka hiç, kim, hiç bir şey olmayan insanlara verilen isim değil mi? Enstrümantal. Hayır. <gülüyor> değil. Gayrimental. Değil. Ee, Megadeth hayranları tabii ki kimden bahsettiğimizi bilecekler. Ee, bilmeyenler için söyleyelim. Marty Friedman, Megadeth'in... Altın Çağındaki Gitar gitaristi, Altın Çağ dediğimiz hangisi oluyor? Justin Peace ile Altın Çağ, e, mezozoik başlayan. Çağ'dan bir sonraki çağ değil mi? Ee, mezozoik dedim, evet. dikkatinizi çekelim. Justin ee, Peace ile evet başlayıp işte Countdown to Extinction, Rustin, Rust in writing, Peace, Justin Bieber ve 1999'daki Risk albümünde de çaldı. Ve sonra ayrıldı. Şöyle enteresan bir hikayesi var. 1989'da Mart Friedman'ın grubu Cacophony dağılıyor. Ve bir arkadaşının tavsiyesiyle Megadeth'in gitarist seçmelerine katılıyor. Çok iyi çalmasına rağmen Dave Mustaine ki Dave Mustaine de... O yüzden çok iyi çaldığı her, için almamıştır gruba. Her döneminde hayatının ilahtır. Her ne kadar Megadeth o dönemde daha... ...ticari bir başarıya veya... ...küresel üne kavuşmamış olsa da... reddetmesinin sebebi şuymuş Marty Friedman'ı... ...saçı birden fazla... ...renge boyalı... ...diye. Neyse halletmişler... ...bu problemi daha sonra... Saçının tek renge boyadı herhalde... Ee, ...Marticik. Büyük ihtimalle. Dave Mustaine'in... altından şöyle bir geçtikten sonra... ...nasıl rock gitaristi olunur diye... ...1990'da Megadeth'e katılıyor... Ee, Merak ediyorsanız Megadeth'in bir DVD'si var. Arsenal of Megadeth diye. Orada Marty Friedman'ın seçmelerdeki videosunu da görebilirsiniz. Dediğim gibi bu beş tane olağanüstü albümde çalıyor. Toplam 10 milyondan fazla albüm satıyorlar. Ama 2000 yılında Dave Mustaine diyor ki pardon, Marty Friedman diyor ki ben yoruldum artık evet metal. eledim. Eleğime astım. Yok, müzik yapmaya devam ediyor ama heavy metal çalmaktan çok yorulduğunu ve bir müzisyen olarak kendisini daha fazla geliştiremediğini söylüyor ve Megadeth'ten ayrılıyor. Anladım. Yani bu e, aramızda düzeyli bir ilişki var e, demenin aslında ortada para yok anlamına gelmesi gibi. <gülüyor> Olabilir. E, bu sırada Megadeth'leyken de sonrasında da bir takım solo albümler çıkarıyor ki bunlardan bir tanesi benim... E ee, lisedeyken ilk defa dinlediğim Introduction e, albümüdür. Oradaki Bitter Sweet isimli şarkıyı arka arkaya 50 kere dinlediğimde e, annemin <gülüyor> odama gelip al şu parayı git kendine yeni bir kaset al. <gülüyor> Yalvarır bir kere daha çalma. Dediğini hatırlıyorum ki çok yumuşak e, müzik yaptığı albümlerden bir tanesidir. Bir Japon hanımefendiyle Evliydi hala evli mi bilmiyorum Japon kültürüyle çok içici o yüzden. Müziğinde de ciddi etkisi var Hatta introduction'ı ilk dinlediğimde Marty Friedman biz Japon olmalı demiştin Bana demiştin hatta ben hatırlıyorum <gülüyor> Yani Kitaro albümüne çok sıkı bir gitarist yerleştirsen o kadar olur Öyle uzak doğu ezgili bir albümde Nitekim kendisi şu anda Tokyo'da yaşıyor bir televizyon programı yapıyormuş. Bir de e, köşe yazısı yazıyormuş günlük ulusal bir gazetede. Yalnız ben dikkat ettim. Bu, bu köşe yazıları her zaman gazetenin köşelerinde bulunmuyor. Ortalarında da olduğu oluyor. Onlara orta yazısı veya orta oyuncular diyebiliriz. Diyebiliriz. Marty Friedman'la ilgili bir de taze sayılabilecek haber vereyim. E, 2011'de bu Japonya'daki büyük depremden sonra Megadet döneminde kullandığı... E, ekipmanını açık arttırmaya çıkartarak e, bütün gelirini de deprem ve tsunami zedelere bağışlamış. E, Marty Friedman hakkında son bir şey söylemek gerekirse ben de artık e, vasistas demek isterim. Peki. E, e, senin çok seveceğini düşündüğüm 2003'te çıkarttığı bir albümü var. Adı Music for Speeding. Gerçekten arabada dinlenmesi tehlikeli ...olabilecek bir albüm. O, o zaman ben bu albümden hemen edineyim... ...ve arabamın CD changer'ına takayım. Doğrudan... ...arabalarla ilgili de bir şarkı getirdim. Adı Fuel Injection Stingray. E, Stingray e, bir... ...korvet modeli herhalde. Evet. E, enjeksiyonlu... ...Stingray diye bir Bilirim. şarkı yapmış... ...Marty Friedman. E, şimdi dinleyelim bakalım... ...canımız ne kadar araba kullanmak isteyecek. Bakalım bakalım. Marty Friedman'ın 2003 tarihli ve enjeksiyonlu Stingray'ini dinledik. Nefis bir parçaymış. Çok teşekkür. Estağfurullah. Ee, Albümün geri kalanı bundan biraz daha sert. Ee, ben şaşırıyorum açıkçası bunu. Yani Megadeth'ten heavy metal çalmaktan yoruldum diye ayrılıp arkasından böyle bir albüm yapmasını ee, garip buldum. Ama diğer albümlerinde o kadar böyle ağır başlı sakin ve Japon etkilerinde şeyler yapıyor ki arada belki nefes almak için tekrar bir hızlanası gelmiş olabilir. Gel işte. Hayat değil mi? Evet. Ya, evet. Sen bir anda 80 ah, yaşında daha... <gülüyor> <gülüyor> e... konumuza uygun bir şey oldu bu arada. Tarih programına keşke e, vaktinde haberimiz olsaydı da güvenilteri konuk olarak alsaydık. E, daha cüm... Benim adını bildiğim bütün... Tarih dönemlerine tanıklık ettiği için kendisi. E daha çok ilk çağ, işte dinozorlar falan oralardan bahsedebilirdi. E, sanıyorum kendisi ilk insan. <gülüyor> Olabilir. Ölümsüz. Ona eminim. Ee, sırada, çok enteresan Rainbow var. Allah Allah. Ben notlarımdan hiçbir şey okumasam olur mu? Çünkü bu albüm galiba tamamını çaldık. Ben Rainbow'la ilgili söyleyebilecek her şeyi söyledim. Rainbow'un en müthiş albümlerinden biridir. Bir long live rock'n'roll, bir on stage. Zaten de... Kerenk dergisi ne zaman bakayım bir ara Rising'i gelmiş geçmiş en iyi albüm seçmiş. Öyle zaten. Ben buradan hemen oraya gitmek istemedim. Kerenk gitmiş. Dinleyicilerimiz arasında hayır olur mu efendim Nirvana daha iyi demek isteyenler vardır. Onu demek isteyenler demesin lütfen. Nirvana demişken bugün Kurt Cobain'in doğum günü değil mi? değil mi? Bugün olması lazım. Ee, bence Nirvana evdeki diğer vanalardan çok da farkı olmayan bir şeydir. Sen Rising'e dön. Dönüyorum. Ee, dinleyicilerimizi huzursuz etmeyelim değil mi? E, tabii yani şimdi. O zaman dinleyicilerimizi huzursuz etmemek adına e, Nirvana dinleyenlerin başka şeyler de dinlemesi gerektiğini <gülüyor> altını çizmek isterim. Çünkü o dinledikleri efendim e, Tamam tamam <gülüyor> Peki, Rainbow'a geri dönmemiz gerekirse... Işte, Gerekiyor işte, alınıyor. Rainbow, gelmiş geçmiş en iyi gruplardan biridir açıkçası. İçerdiği müzisyenler olsun, gerek yürüyüşü olsun, gerek sahne duruşları olsun, gerek kazandıkları paralar olsun, gerek Richard Blackmore'ın her Türkiye gelişinde bana uğraması olsun. Güzel şeyler bunlar. Peki... Çalalım o zaman değil mi? E, bu yeterince bilgilendir değil mi müzikleri hakkında? Ger Gerçekten. Ya. hakkında. Yani kafam bilgiyle doldu taştı şu paragrafın arkasından çok teşekkür ederim. O ediyorum. zaman e, Nirvana severler <gülüyor> işte karşınızda Rainbow. Lütfen kulaklarınızı açınız. Light in the Black. Rainbow'dan Light in the Black dinledik. 1976 tarihli Rising albümünden. Ayrıca bu şarkının 1994'te çıkan SFW isimli... E, ...Stefendorff ve Reese Witherspoon'un oynadığı filmde de yer aldığını... ...gereksiz bir not olarak sunayım. Biliyor, bana çok gerekli. E, ayrıca bir ufak düzeltme yapmamız gerekiyor... E, <gülüyor> Yine Nirvana hayranlarına dönecek olursak. Bugün Kurt Cobain'in ölüm yıldönümüymüş doğum günü değil. Herhangi birini gücendirdiysek özür dileriz. Evet, bu konuda yanılmıyorsam Gas Van Zandt mıydı? Evet Gas Van Zandt. Ee, Last Days. Öyle bir berbat filmi vardır. Seyretme şansım olmadı. O yüzden iyi midir kötü müdür bilmiyorum. Last von Trier kadar berbat olmasa da. Yani Neyse. Ee, şu Bu konuyu yet... uzatmasak şu, daha iyi olur Şu 76 diyorsun. programda öğrendiğim bir şey varsa O da e, sinema konusunda Hiç girmememiz gerektiği Efendim Bir şey demedim ki 1998'de e, Yayınlanan A Jazz Tribute to Stevie Wonder Diye bir Albüm var Caz dünyasının Önde gelenleri Steve Wonder'a saygılarını sunmak için bir araya gelmişler. Hepsi birer şarkı kaydetmişler ee, ve de yayınlamışlar. Şarkıların hepsi Steve Wonder şarkıları. Ee, i̇ki tane şarkı arasında çok kaldım. Sonra dedim ki ya deli miyim? ikisini de çalayım. Bir tanesini bu hafta çalarız. Bir tanesini de haftaya çalarız. Güzel. İyi düşünmüşsün. Ee, i̇lk önce bu şarkıyı çalmak istedim. Ee, çünkü sanatçı çıları tanımıyor. Bugün öğrendim. Belki evet. de çok ayıp ediyorum ama e, ayıp ediyorsam da lütfen bize müzik iki ayrıldır. etciy@mail.com'dan yazın. E, ya, dinliyorlarsa Tak ve Tak Patty. and Petty ikilisini sen biliyor muydun? Bilmez bilmiyorum canım. Onlarla büyüdüm. Tahmin ediyordum zaten. Benim ee, bir tane oyuncak ayım vardı. Tak. E, Amerikalı. Caz ikilisi, e, gitarist Tug Andres ve e, e, şarkıcı Patty Catcart, e, biri Oklahomalı, biri San Francisco'lu sanatçı. 1980'de e, Las Vegas'ta bir yine seçmede tanışmışlar. San Francisco diye isim geldi. İnternetten bakıyorsan. Demiş bulundum zaten. E, Tug Andres bu tanışmadan önce The Get Band ile bazı e, kayıtlar vesaireler yapmış. 1981'de ki tanıştıktan bir sene sonra oluyor. Beraber çalmaya, söylemeye başlamış Tak ve Pet'i. 1983'te de evlenmişler. Ee, yani. Böyle mutlu mesut e, çala söyleye bir caz hayatları olmuş. Bu çalacağımız şarkı e, Steve Wonder'ın Songs in the Key of Love albünde bulunan e, I Wish isimli Olağanüstü şarkı. Ee, tabii Peti'nin sesi ne kadar iyi bilemiyorum. Çünkü şarkıda sadece Tak and gitarı var. E o zaman Tak and Peti değil ki bu. Tak. Bir, programlar Neyse önce konu kafamıza takmayalım en iyisi. Programdan önce Feryal onu konuştuk. Patty Bur. Ben dedim ki yani, e, gitarist, şarkıcı, karı kocasın, işte Steve Wonder için kayıt yapılıyor. Sadece gitar var. Kadının adı niye yazıyor o zaman diye. Bunlar sonra bir gitara baş koymuşlardır herhalde değil mi? Yok yok sonra çözdüm. Daha doğrusu Feryal'le beraber çözdük. Hakkını yemeyeyim. Ee, Takempetiği bile zor tanıyoruz. Gitarist tak desen kim bilecek? Kim, tıpkı, kim takar? Gitarist takıyor değil mi? Tıpkı dedim. Işte, Yalova kaymak İşte bilmem ne albüm, derleme albümünde Sony diye bir adam görsen. Sony kim dersin? Ama Sony ve Şeryaz yazsa o Sony'nin hangi Sony olduğunu herkes bilir. Canım Sony... Sony'de Yamaha gibi sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Şimdi Taken Petty'den 1998 tarihli A Jazz Tribute to Stevie Wonder albümünde yer alan I Wish cover'ını dinliyoruz. Teknolojinin Sony. Chuck Andrews'tan dinledik. I wish e, dinleyicilerimizden herhangi birinin ayıplamasına gerek yok. Ben şunu duyduktan sonra kendisini hiç duymamış olduğum için kendi kendimi ayıpladım. Adam çalıyor. Bayağı olağanüstü çalıyor hem de. Evet. Çok etkilenmemiş gözüktü. Dinlemedim o yüzden. Olsa Hı -hı. gerek. Caz gitarı, yani gerçekte gitar sevmem. Anlıyorum. Ama caz gitarını daha Anlıyorum. da sevmem. Anlıyorum. Ee, Feryal'le bir göz göze Geliyorum bu çalacağımız son şarkımız Olmak zorunda sanırım değil mi Evet Son bir şarkı çalıp dinleyenlere Veda edeceğiz ee, Geçen haftada Bir polis şarkısıyla Kapatmıştık diye hatırlıyorum evet. Bundan sonra artık polis şarkısıyla Polis radyosunda çalsaydık Çok güzel bir tesadüf olurdu ama Ne yazık ki öyle bir şey yok Polis Radyosu'nda bir hafta barınamazdık diye tahmin ediyorum. Neden canım? Retorik bir soruydu diye tahmin Tabii yani ediyorum. Tabii sana canım dediğimi düşünmüyorsun herhalde. Retorik olan oydu değil mi? Retorik onu anlamadım. Şimdi. Eski kedimin adı Torik'ti benim. 1983'te çıkan efsane bir albümlerden bir tanesi. Synchronicity. The Police albümü. Oradan Wrapped Around Your Finger ile. Veda ediyoruz. 76. 76. Sıra numaralı ve tarih Hakkında size söyleyecek her şeyi söylediğimizi düşünüyorum Bölümümüzü sonlandırıyoruz Söylemek istediğin son bir şey var mı? Aa, birden fazla şey var ama Ben üçle sınırlamayı düşündüm evet, Mikrofon güzel. ayağı Cazibe Külüstür Peki Önümüzdeki hafta e, aa, Önümüzdeki haftaki programımız canlı değil Birazdan yandaki stüdyoya geçip önümüzdeki haftanın programını kaydediyor olacağız. Çünkü ben önümüzdeki hafta bir konsere gidiyorum. Ama bununla ilgili e, saçmalamalarımı yandaki stüdyoya bırakmaya karar verdim şu anda. Önümüzdeki hafta bandtan görüşmek üzere The Police Wrapped Around Your Fingers akşamlar. Akşam şeriflerine sayr olsun. <gülüyor> İPSOS ayrılır. Ah sevgilim! Nereye gittin? Hazırlayan ve sunanlar Güray Oskay, Tanju ve Eren <gülüyor> Katkıları için İPSOS KMG'ye teşekkür ederiz.